rahim Elhamdülillahi rabbil alamin salatü vesselam ala seyidil murselin Muhammed ve ali ve sahbi ecmaîn Rabbim cehennem düşmesin ala alihi, hamdü olsun. Bize bir de umre yapmak nasibetti. Sizlere de çok dualar yapmak nasibetti. Son günlerde biraz rahatsızlık oldu. Medine-i Nebevi'ye son fetihinden sonra işte o sohbeti geçen hafta dinlediniz. E, fakat biraz beni yordu. Hala da yoruyor. Umreden sonraki ilk dersimizdir bu. Rabbimize hamd edelim ki Allah ziyade etsin. Nimetimizi artırsın. Elimizden almasın. Sağlık. Saat çok önemli bir şey. Hiç sesim çıkmıyordu ilk geldim. 2-3 gün hiç sesim çıkmıyordu yani. Mümkün değil size böyle bir şey konuşabilmem. Boğazlarım çok yaraydı. Elhamdülillah. Şimdi biraz... Ee, konuşabiliyorum Onun için kısa da olsa Hadis-i şerif dersimize devam edelim Tergib-i teriften hadis-i şerifler okuyacağız inşallah Dua buyursanız da inşallah mektubat-ı şerife var Onu da Rabbim derse Kısa da olsa dersi boş geçmemek lazımdır Dersleri ihmal etmeyin Birbirinize telefon edin mesaj çekin Belki hidayetiniz o hadis-i şeriftedir. Belki hidayetiniz o kelamdadır, o itikattadır, o mektubattadır. Ee, bunu kimse bilemez. Onun için her kelimede, her kelamda benim hidayetim var diye düşünmek lazımdır. Çünkü biz e, sözleri uyduran, işte efendim, millete nasıl şirin gözükelim, millete nasıl konuşalım, güldürelim, ağlatalım diye e, böyle bir hazırlık içinde değiliz. Tekellüften uzak duruyoruz tegallü yani zor zoraki işler zorlamak yapmacık demektir ve maneminin mütekellifi. Habibim söyle ki ben mütekelliflerden değilim. Yani işte insanları nasıl ağlatırız, nasıl şevke getiririz, nasıl heyecanlandırırız falan filan böyle şeyler ya yapanlar da olabilir ama bu bizim işimiz değil yani biz biz bunu adet etmemişiz 40 senelik sohbet hayatımızda. Ee, derste ne geldiyse o günkü derse göre insanlara Allah Teala ne murad ettiyse dinleyenlerin ihtiyacına yöndeyse Allah Teala onları konuşturuyor. Efendi Hazretlerine usulüdür bu yani. Mevla ilham ediyor. Ve bu hususta da bir hazırlık biz yapmıyoruz. Onun için e, bu dersleri takip etmek lazımdır. Çok hidayet bulan var. Yani umrede, tavafta tabii bir sosyal e, ...yoklama gibi bir şeydir tavaf. Çünkü Türkiye'nin her yerinden gelmişler tabi Avrupa'dan. Yani Türkler hakkında konuşuyorum. Avrupa'dan da falan var. Dünyanın her yerinden var tabi Türklerden gelenler. Tavaf'ta insanlar... ...devamlı Lale Gül'ü dinliyoruz. İşte sohbetleri dinliyoruz. İşte ben namaza başladım. O geliyor kapandım. O geliyor. Efendim işte kötü yoldan döndüm. O geliyor. İşte efendim. Böyle birçok hayırlı haber verdiler. Biz de seviniyoruz. Şevka geliyoruz yani. Bu lale gül dinleniyor. Dünyanın her yerinde eve ocağı giriyor. Kulağa giriyor. Kalbe iniyor. Hadis-i şerifler adına ad kelimeler, ilimler adına seviniyoruz. Yoksa benim kendi ne konuşacağım ne biliyorum da ne konuşacağım yani. Veyahut da ben. Doktor değilim, mühendis değilim, mimar değilim. Size ne anlatabilirim? Ama iki can saadeti Kur'an'dadır, hadistedir, mektubattadır. Fıkıhtadır, akaittedir, tasavvuftadır Biz bu ilimleri ders yapıyoruz Dünyanız ve ahiretiniz için lazım olan Keşke 24 saat konuşabilsek O kadar ders var, kitap var Hep sıralı Kaldı dersler Bunlar ne zaman yetişecek İşte görüyorsunuz bir ufak hastalık insanı Dersten ediyor, sohbetten alıkoyuyor yani Geçen perşembe Çarşamba geldim, perşembe sohbete niyet etmiştim ben Ama ağır bir hastalık Yani ses çıkmıyor Ne yapacağız şimdi? Vermeyince Mahmut ne yapsın? Sultan Mahmut demiş. Onun için kıymet bilmek lazım. Ben size devamlı diyorum. Eskisi gibi genç değiliz, sağlıklı değiliz. Zaten gençliğimizde de sağlıklı değildik de. Ee, i̇şte bir kuvvet vardı. Şimdi o kuvvet de çekiliyor. Onun için vakitlerimizi nakit bilelim. Nakit paramızdan daha çok değer verelim. Efendim vakitler olursa paraya alır ama bütün dünya para olsa vakti alamaz. Bir saniyeyi alamaz. Şu anda emri hak vakı olsa bitti. iki rekat kılamazsın. Bir Allah diyemezsin. Bir ilmihal okuyamazsın. Bir itikat okuyamazsın. Ahirete gittin. Yanlış inancın varsa o inançla gittin. Allah muhafaza. Amelinde bozukluk varsa o bozuklukla gittin. Kul hakkı varsa helallaşmadan gittin. Ne olacak şimdi yani? Bunun dönüşü yok. Bunun telafisi yok. Dünya bir anda bitecek yani. Onun için. Derslere çok ehemmiyet veren Bir Müslümanı bu derslere alıştırmak Her pazartesi sekiz buçukta Hadis-i şerif dersleri Her Çarşamba sekiz buçukta mektubat dersleri Her cuma sekiz buçukta Şifa-i şerif dersleri Her perşembe 8'den sonra sekiz buçuk yine gibi Diyelim Efendim yatsı gidiyor ilerim Sohbetimiz canlı yayındaki Yani dersimiz Bu Bu itibarla Bunlar size yetsin artık e Arada da dünya kadar Evvelki sohbetler var Ondan sonra diğer hoca efendilerin Dolu sohbetleri var Yani yolunu bulmak lazım İnsan hidayet yolunu bilmesi lazım Bulması lazım Bu kadar dalalet fırkalar içerisinde İlahiyatçılar, doçentler, bilmem neler Ayetleri, hadisleri inkar ederler Sünnetleri, fıkıhlar inkar ederler Mezhepleri, tarikatleri inkar ederler Bu kadar inkarcı türemiş Bu garip zamanda, fesat zaman. İtikadımızı korumak, çoluk çocuğumuzun inancını muhafaza etmek için bu Lale Gül'deki sohbetler ve dersler bir ilaç olmuştur yani. Bir tiryak olmuştur yani. Bu kendimizi bu devadan, bu ilaçtan mahrum bırakmayalım. Kendimize yazık ederiz. Vallahi yazık ederiz. Yani nerelere vakit harcıyoruz? Yazık değil midir? Yani. Film nedir? Boş bir şey. Dizi nedir? Maç nedir? Eğlenceler nedir? Bunların ahirette ne faydası? Var? Dünyada da bir faydası yok. Zayiattır bunlar. Bak çocuk çocuğumuza bakacağız. Helalından kazanacağız. Yiyeceğiz, içeceğiz. Meşru surette evleneceğiz. Çoluk çocuk doğuracağız. Bunlara bakacağız. Dolu vazifemiz var ya. Anamıza, babamıza bakacağız. Akrabamıza bakacağız. Onu arayacağız. Bunu soracağız. Hasta ziyareti yapacağız. Cenazeye iştirak edeceğiz. Düğün davetine gideceğiz. Sosyal ilişkiler, kul hakları. Yani bu kadar vazife varken bir insan oturur izi seyretmeye vakit bulur. Bunda akıl yok yani. Bunda hiç akıl yok. Bu ahirette ziyan edecek. Öf ile ahiretimlel hasiri. Ahirette hüsrana uğrayanlardan olur Mevla buyurdu. Ya hasıra dünya ve ahiret, E dünyayı kaybettin. Çünkü o vakitte dünyalık bir iş yapmadın. Karına bir iş yapmadın. ya e, ahirette de yaramadı, İki tarafı da zarar oldu. <gülüyor> Aşikar ah hüsran budur. Bu büyük zarar olur. Allah'ın bu zararlardan... Dönüş nasip eylesin. Zararın neresinden dönersek kardır kabilinden. Bir an evvel tevbe-i nasuh ile Allah'a dönelim. Üç aylar yaklaşıyor. Recep-i Şerif yaklaşıyor. Raghahib gecesi yaklaşıyor. Recep tevbe -i'dir. Aman kardeşlerim ne olur. Allah için tevbeye sizi davet ediyorum. Şimdi geldiğimiz sırada 32. hadis-i şeriftir. 3-4 hadis-i şerif okuyabiliriz inşallah. Bak biraz konuşayım diyorum hemen boğazım batıyor diken gibi. Göğsüm zaten diken gibi. Ee, onun için e, ne yapalım? Elden geldiği kadar yapacağız. Çok da zorlamanın anlamı yok. Ve'an cündübü bine abdillahi radıyallahu teala. Hazreti cündüb rivat ediyor. Yani Resulullah'tan işittim diye sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari, Müslim'de bu geçiyor. Kale dedi ki, Kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Men her kim ki semme'a işittirirse semme Allah'u Allah da işittirir bi onu. Anlatacağız şimdi. Ve men her kim yura'i Gösteriş yaparsa Yura'i gösterir Allah'u Allah da bihi onu. Ne buyuruyor? Semme'a yani diyor Hüve bu kelime biteşti idil mim. Mimi şeddeli okuyacaksın diyor. Semme'a işitti demek Arapçada. Tefil babına nakli olursa Semme'a işittirdi. Ve manâhu bunun manası şu demek. Men her kim azhara açıklarsa amelehu yaptığı bir şey linnâsi insanlara yani gösterirse. E biz de gösteriyoruz. Yani tavaf görünüyor. Tavafı gizli yapamazsın ki. Kabe'yi sana mı taksit edecekler gece vakti. Ondan sonra e, cemaatle namaza gidiyoruz. E cemaatle herkes geliyor. Cemaatle namaz adı üstünde zaten. Yalnız kılmaktan eftal. Yalnız kılmamak lazım farzları. E gösteriyoruz namazı. Ye oruç işte iftara oturuyorsun herkes iftar oruçluyorsun da oruçtan evvel yiyemiyorsun herkes anlıyor oruçluyuz. yani bu nasıl olacak Cık. riyaen gösteriş için açıklarsa Kabe'de Arafat'ta 3 milyon adamları, 4 milyon illa gören olacak yani bunu demiyor sen bu ameli açıkta yaptın mı yaptın Sede bazı ameller açıkta olur mecbur gizli olamaz ki zaten cuma nasıl gizli olacak cuma namazı İnönü gibi sen de evde mi kılıyorsun Cuma'yı yani derler. İnönü Cuma'yı hiç kaçırmazmış hep evde kılarmış derler ya. Ona mı döndü yani? E şimdi o zaman e, Cuma gibi, cemaat gibi, işte haç gibi, umre gibi ameller açıkta yapılmak icap eden amellerdi. Bunları açıklarsa ama niyeti nedir? Riyaen. Gösteriş olsun. Yani millet görsün ha Cuma'ya geldi, cemaata geldi. Ha umreye geliyor sıra hacca geliyor her sene falan falan. Çok var bu da moda oldu yani. Her sene gidiyorlar falan böyle bir şeyler. İzdahama izdam katıyorlar. 40 kere farzını yapmış. Ne bileyim. Biri modaya da döndü yani böyle. Ben vardım bu sene falan demek için müdür nedir? Zaten hadis-i şerifte var ahir zamanda. Tüccarlar ticaret için, hocalar gösteriş için diye. Ee, bir hadis-i şerifte var. Hacca gidecekler diye. Yani. Ben vardım bu sene demek için. Her sene gidiyorsun ya. Her sene hacca gidelim. İnsanların hakkı var, hukuku var. Hadi büyük bir alim olursun, fıkıhçı olursun, fakir olursun. Hani gidersin milletin müşkülü olur, fetva sorarlar. Hani senin yerine de başkası yok. Ben anlarım. E sen şimdi gitmezsen <gülüyor> ne Allah arar ne kulu sorar yani. para <gülüyor> Allah da araba seri yani. Nesin yani sen? Ben, ben neyim yani? Her sene hacca git falan. Hadi ömrede yani çok aşırı izdam olmuyor. Kul hakkına girilmedi. Hac'da kul hakkı var yani. Bir de kasap değil kasabım diye yalandan yazdırıyor. Ya kasap mısın? Tavuk ezemem ben şimdi. Kasap bizesi alayım diyorlar bana. Hiç gitmedim kasap vizesiyle ben. Her sene bir kasap işi döner yani böyle. Bir kasap bizeleri çıkar. Öbürü işçilik bilmem ne. Ya işçi misin? Değilim. Şimdi yalan beyana ne gerek var? Yalan ya. Yani gerek yok arkadaşlar böyle işte. Otur ibadetini yap şeyini yap. Huzur üzerine ya. Taş kalan taş kalan sen. Ne işin var her sene her sene. ...hoca değilsin, fakıh değilsin, müfti değilsin. Yani müftü derken şimdiki müftüler de kastetmiyorum. çünkü müftüler fetva vermiyor ki, anca imza atıyor. Müştü derken fetva makamında değilsen, milletin sana ihtiyacı yok. Niye her sene kalabalık, kuru kalabalık fuzuru yapıyorsun ya? Millet orada eziliyor tünelde. Yani, bu arada niyet nedir yani, niyet ne? Riyaen olursa bu gösteriş, her sene geldi desine, Bir sene gitmiş, aa sen bu sene yok muydun falan. Sen, Aa ben bu sene gelemedim O da eziliyor eziliyor. Ne izliyorsun Farz değil vacip değil Ne Yani demek bir gösteriş var ki Gidemeyince bozuluyorsun Kiminden aşık atıyorsun Rakabete mi girdin Ben 3 kere gittim Ben 5 kere gittim Ondan sonra Ayıp şeyler ya. Bırak bu işleri ya. İnsanlar amelini açıklarsa Aman için rüyaen Gösteriş olsun Desinler Beğensinler artık De Diyorum ya Hadislerim var ya. Tüccarlar ticaret için giriyor, grup yapıyorlar işte o zenginler, adam tanıyorlar. Buradan kimini çarpıyor falan, borç alıyor, ödemiyor falan. İşte arkadaş arkadaşın şey numarasına el ve atıyor. O zaman şirket kuruyorlar. Ben çok duyuyorum ben bunları. Yani tüccarlar ticaret için diyor hocalar gösteriş Bir tane daha var. Bir madde daha var ya. Yani. Böyle insanlar yani Allah için gitmeyecek ahir zamanda diyor. Ama Allah için gidebilen ne mutlu. Bir insan böyle gösterişler yaparsa azhara açıklar Allah Allah. Niyetev onun niyetini. Öyle niyet gel faside de. Niyeti bozuk. Bozuk niyetini Allah açığa çıkaracak. Fi ameli amelindeki bozuk niyetini yani. Haçtaki bozuk niyeti. Cuma'ya gelmiş niyeti bozuk. Cemaate gelmiş niyeti bozuk. Yevmel kıyamet. Kıyamet de Allah onu rezil edecek. Rüşva edecek fadhaha da oluyor bu yani. Fadhaha sülasiden de bu mana geliyor. Fadhaha yani Rezilliğine aşikar edecek yani. Fadhaha rüsva edecek onu ala ru's le şahad. Eşhad, eşhad şahidin cemidir. Ru's rasin cemidir, Ras başlar demek. Eşhad şahitler. Yani ve yevme yekumü'l diyor Kur'an kimde? Ne demektir? Kıyamet günü şahitler ayağa kalkacak. Herkesin şahidi var. Anası şahit, karısı şahit, babası şahit, oğlu şahit. Yani bu adamı nasıl bilirsiniz? herkes herkese şahit edecek. Ve tekunu şu hedea alennâs âtinde de. insanlara şahit olmanız için sizi gönderdim. Yani bu ümmet özellikle geçmiş ümmetlere de şahitlik edecek, birbirine de şahitlik edecek. Şahitlerin kafalarının üzerinde yani, ne demek Yani huzurunda yani. Şahitlerin başlarının yanında yani. Onu teşhir edecek yani. Teşhir. Teşhir demek Açığa verecek yani. Bak bu adam diyecek Mevla, bu adam hacca gitmiş, benim rızam için değil. Göstersin desinler, beğensinler. Bu adam Cuma'ya gitmiş, Tamam derdi Allah için değil. Bu adam para vermiş, hayır yapmış yetimlere, metimlere, niyeti gösterir. Bu adam şurada işte bir hayır kurumu yapmış köye, cami yapmış, bilmem, medrese yapmış, bir şey yapmış oradan. Artık ihalemi alacak, birini mi kandıracak? Oradan bir, bir vergiden mi düşecek bir derdi başka yani. Derdi başka. Allah için yapmamış. Mevla onu bütün milletin ortasında mahşerde el cezamin cinsil amel karşılık nereden olur? Yapılan amelin cinsinden olur. Sen ne yaptın? Gösteriş yaptın. Ben de sana gösteriş yapacağım Mevla Burcu. Al sana gösteriş. Bütün millet tüh suratına tükürecek. rezil adam. Kainatı yaratan Allah için kılınacak bir namazı bir umreyi, bir ibadeti yapılan bir haccı, tavafı sen nasıl gittin insanların e, görsün diye ne kadar basit bir şeye, menfaate değiştirdin. Bütün insanlar ondan nefret edecek. Biz de bunu hacı zannediyorduk, hoca zannediyorduk. Biz de bunu cömert, zengin zannediyorduk. Bu hiç adam değilmiş. Hiç Allah adamı değilmiş. Hep şeytana çalışmış. Bu rezillere ne gerek var arkadaşlar? Yapıyoruz. Zaten amelimiz çok değil. Yani biz eskiler gibi sabaha kılan biri değiliz. Her gün tutan biri değiliz. Zikir çok yapan biri değiliz. Zaten para çok veren biri değiliz. Hayır hasenat sahibi değiliz. İki tane iş yapacaksın onu da üç kişiye göstereceksin. Yani bu kadar affedersiniz yani. Basitlik, adilik, şerefsizlik olur mu diyeceğim de kime diyorum yani? Ben yapıyorsam kendime diyorum. Ben bir şey demiyorum ki. Kim, kime gidiyorsa ona onun üstüne yapışacak yani. Allah cümlemizi bu riyadan muhafaza eylesin. İhlas nasip etsin. Amin. Şimdi bir mana kıy ile tabii İmam Şi'a Hazretleri de beyan etmiş buraya. Bazen de şu manada olabilir diyor. Yapmadığı bir işi kendine nispet eder Yani yapmadığı bir hayrı iddia eder. Bu da ayrı bir şey. Bu birinci manası yaptığı bir işi gösteriş için yapar. Bir manada şöyle vermiş. Bu da ilginç bir mana. Hani şu atikerime de uyuyor. Estağfurullah ve yuhibbuna en yuhmedu. Bu malem mefqalu. Yapmadıklarıyla övülmek istiyorlar. Yapmadığı bir işle bir de övülmek istiyor. Hadi yaptığında riya yaptı neyse. Bu hiç yapmadı yani. Böyle de beleşçiler var. Böyle de efendim kurnazım geçinen serseriler de var yani. Yapmadığı bu işi bunu ben yaptım falan. Gider adama göstereceği bu camiyi ben yaptım <gülüyor> yalandan kim ölmüş. Adam da diyor maşallah. Halbuki kuruşu yok orada. Böyle çok çok acayip insanlar var. Şu anda türemiş yani. Bunlar milleti. Ayaküstü dolandıranlar var ya. Aynı akıllı adamı dolandırıyor. Profesörü kadını dolandırdılar yani. geçen. O yumurtacı kadın doktor var ya. Yumurta yiyor 25 tane 50 tane. Dolandırdılar onu 70 bin lira mı? Kaç bin dolar falan. <gülüyor> Dünyanın en büyük profesörü geçiniyor kadın. Dolandırıldı işte. Böyle uyanıklar var ki seni ayaküstü çarparlar. Haberinde olmaz. Onun için adam sana bir yalan yutturuyor. Şu işi ben yaptım. Şu gayrı ben yaptım. Su kuyuları gözüküyor. Aa, Afrika'da kuyu açtım falan. <gülüyor> Afrika'ya kim gidecek? Ki? Afrika'daki Afrikalılara kim soracak ki bu kuyu kim açtı? Gitti. Orada belki de bir resim çektirdi kuyunun başına. Kuyu kim açtıysa Allah sevabını versin. Bu da gitti kuyudan su içti herhal. Ondan sonra ben yaptım kuyuyu diye. Gidiyor resim çekmiş. İnternete atıyor. Paylaşıyorlar yalan yalan şeyler. Yapmadıkları işler. Bu ne rezilliktir ya. Bir insan yaptığını bile göstermemesi lazımken yapmadığın işi nasıl uyduruyor? Mevla buyuruyor ki yapmadıklarıyla övülmek severler. فَلَا تَحْسَبَنْ bir بِمَفَازَتِمْ مِنَ azab bunları azaptan kurtulacak yerde olacaklarını zannetme. Bunlar azabın göbeğinde olacaklar. o عَذَابُنَ الْيُمْ Canlarını yakacak azap var Yalana ne lüzum var arkadaşlar? Yanlışa ne lüzum var? O desin bu beğensin. Kimsenin cennet yok seni koysun. cehennem yok seni kurtarsın. Senin derdin niye Allah olmuyor? Allah razı olsun. Hele bu yalan tabi riyadan da bir beter. Burada şimdi katmelli bir şey var yani. Hem gösteriş var hem yalan var. Yalan yere gösteriş var yani. Yalan yere gösteriş. Mevla da ne yapacak diyor? Onun bu yalanını izhar edecek. Onun maaşer günü rüsva edecek. Ali bin Malik el-Eşcaiyî radıyallahu teâlâ an Ali bin Malik hazretlerinden eee kabilesinden bir sahabî radıyallâh ediyor. Kale dedi ki: Semi'tu ben işittim kimi Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kainat efendisini ne haldeyken yakulu buyuruyorken. Ne buyuruyordu? Ben her kim kâ'me durursam nerede makâmeri yaîn bir gösteriş yerinde yani bir yerde duruyor yani bir namazda, bir tavafta, bir arafatta, bir makamda yani bir vakfede, bir müzdelifede neyse durulacak bir yer. Veyahut yardım edilen bir yer, i̇şte fakir fukaraya, yetimlere, miskinlere falan bir yerde bir yardım yeri, bir dernek, bir vakıf, bir hayır kurumunda falan. Yani bu bir iş yapıyor yani orada gidiyor bir yardım yapıyor veya işte gitti camiye namaz kılıyor veya gitti Kabe'ye taaf yapıyor falan. Ama derdi nedir? Riyadır. Yani gösterişse ra'a gösterir Allah a. Allah da gösterir bir onu. Bütün millete gösterir der ki bu adam nurayidir. Benim rızam için iş yapmamıştır. Benden bir alacağı yoktur. E, siz desin deyin diye yapmıştır. Siz de cömert dediniz. E, musalli dediniz Efendim ne kadar güzel kılıyor dediniz Hayır sahibi dediniz O da aldığı alacağını dünyada Benden sevabı yoktu Ve mener kim kame Durursa nerede mekame süm'atin Bir işittirme yerinde Yani insanlar duysunlar Beğensinler görsünler sevsinler <gülüyor> Hürmet etsinler falan. felan Semme'a işittirir kim Allah -u Allah -u Teala bihi on Allah Teala da Tek Sen mi e, millet seni işitsin diye uğraştım, Çok mücadele verdin. Aa duyulmadım ya. Bir duyulsaydım. Felancalar duymuş mu acaba? Duymamış mı? E, sen bir mesaj at. Beni fese koy. Bilmem Whatsapp'a koy. Bilmem Sineb bilmem O duymamış bizim ömrede olduğumuzu ya. Bir de ona da gönder. Şimdi tavaftayız ya falan. Tavaftayız adam görmedi bak. Şimdi gideceğiz ömrede olduğumuzu da bilmeyecek. E bilmesin. E boşa mı gitsin ömremiz? Niye boşa gidiyor? E duymadılar. Ula, du, du, duyacak olan allah Teala, görecek olan allah Teala, cevap verecek olan allah Teala, cehennemden kurtaracak allah Teala. Bu senin komşu, duysa ne olur, duymasın. Ama duysun, ne var? Bilsin, biz bu kadar masraf ettik, gömdeye geldi. niye bilmesinler falan? Sen Maldivlere tatile mi gittin de, hava atıyorsun? Sen ibadete geldin buraya. Madem ibadete geldin, ibadette hava mı atılar? Duymasın diye uğraşacaksın. Kızına tembileceksin, karına tembileceksin. <gülüyor> Aman işte. Efendim. Kimseyle paylaşmayın. Ha, önceden gider ki hak sahipleri helalliktir helallıktır. Anandır, babandır. O ayrı bir şey. Gizli gitmedik Ama bütün efkarı, umumiyeye. Ne iyi emanet ne lüzum var. E hocam de ne var? E sen işte e, Facebook atıyorsun. kaben içinde dua yapıyorsun. Bana e, mesaj yollarmış Siteye yani. Ben tabii siteye mesajlara giremiyorum. Onlar bana söylüyordu arkadaşlar. İşte efendim ibadet gizli olur. kabaatte de gizli olur. Niye efendim bu duaları yayınlıyorsunuz? Ya arkadaş bizim kendi ibadetimiz ayrı yapıyoruz biz. Sanki sadece 20 dakika dua yaptık. Ondan sonra çıktık ya gittik yani. Kendimiz namazımız var. Kaç dakika kılıyorum. Sen haberin var mı? Ben oradan ne kadar zikir yapmışım. Sana söyledim mi? Bir saat diye mi? Veya iki saat mesele. Kaçta geldim hareme, kaçta çıktım sana söylüyor muyum? Ben orada bir hayır mı yapmışım, senin haberin var mı? Ben orada ne dualar yapmışım, zikirler yapmışım, senin haberin var mı? Ben bunları fesbualiste mi yaptım? Bu milletin hakkıdır. Çünkü ben hocayım. Ben senin gibi değilim ki. Şimdi burada bana millet hatim vermiş, tefriciye okumuş, yasını okumuş. Yani binlerce, yüz binlerce şey var, hediye var yani. Şeye. Emanet var yani. Biz de diyoruz hani bu emanetleriniz işte şu dualar şurada yapıldı. Size dualar, Ravza Muhtar'a da hediyelerinizi yaptık falan filan. Yüz tane yapılırsa. Bir tanesi yayınlanıyor. Bir tanesi yayınlanıyor. E geri kalan insanlar çekiyorlar. Tavafta makamı, şurada burada ben onları zapt edemem ki. Ben tavaf mı yapayım insanlara? Otur, çekme. Ben sana uğraşamam ki. Tavaf burası böyle. Dolu Türk var. Tanıyan çıkıyor. Şey diyor. Tabii ben Bunlar istemediğim şeyler de oluyor. Adam tavafta sırtını dönüyor bana. Tavafı tersine yapıyor. Geliyor benim yüzüme bakıyor resim çekiyor. Ya tavafı tersine dönülür mü? Hacı hanım. Tavafta tersine dönülür mü? Sen Allah'a tavaf yapıyorsun. Kalkmışsın benim resmimi çekmek için dönüyorsun sırtını. Ya çok yanlış şeyler var. Ben trafik polisi gibi tavafımı yapayım, duamımı yapayım? Ben tavafta konuşmamak e, isterim. E şimdi herkese bir şey desen baş edemem ki. O geliyor bir şey, bu geliyor bir şey. İzdamın içerisinde yanlış-yunuş işler oluyor bu millete. Bunu anlatmak lazım. Ne olursa olsun Hocan olabilir, şeyhin olabilir, Evliyanın nendisem şey. ama sen burada Allah'ın huzurundasın tavaf işte. Çapduk dirilmiş olsun. Yani ne yapabiliriz yani Allah'ın huzurunda? Şimdi tavaf biter, gidelin öp veya duasını istiyorsan, al mesela ziyaret edebiliyorsan et evet, o ayrı bir şey. Ama tavaf namaz gibidir diyor hadis-i şerif. Tavafu bilbeyt salatun. yapılan tavaf namazın ta kendisidir. Bir farkı var konuşuyorsunuz. Konuşuyorsunuz derken dua ile konuşmak lazım. Tabii ki e, dünya kelamda konuşan çok var. Fakat tavaf bozulur mu bozulmaz. Namaz olsaydı bozulurdu. Farkı bu. Ama aynı namaz şuuruyla hediye edilmesi lazım. Sen tabi alışmışsın namaza. İki takla bir bakla tamam. Bir dakikada iki rekatı çıkarttın. Onun için konuşmadan duruyorsun. Namazda bir saat olsa sen namazda da dur dur sen duramazsın ki. Bir saat namaz kılınırsa başlarsın yanındakine ne oluyoruz ya attı uzattı deme. E tavaf uzun oluyor. Bir de kalabalık olursa bazı 20 dakika bazı yarım saat bir saate ulaşan tavaflar izdiham. E bu sefer adam dur dur dur konuşuyor. E, niye konuşuyorsun arkadaş? E, o sen niye dönüyorsun sırtını ya? Tersine tersine tavaf olur mu yani Hangi kitapta görmüş tersine tavaf? Geliyorsun bana bakma. E ben mi kurtaracağım seni? Ben mi kurtaracağım seni? Sen... Allah'ın huzurunda ibadetindesin. Bizim hocamız bizlerle gülde dönüyoruz. Başla ağlama. Ne Ya arkadaş tamam da heyecandan mahrum yok. Yani niye heyecanlanıyorsun? Burada Kabe'desin, gelmişsin Allah'ın evine. Sen zikret, Allah'a dua et. Allah seni affetsin Her zaman nasip olmaz. Bir tane ya nasip Belki bir daha gelemeyeceksin Allah'ın evindeki kabe'de. Orada peygamberler yatıyor. Hacil esvet de makam İbrahim'de. 70 peygamberin mezarının üstünden geçiyorsun. Orada İbrahim'ce makam var. Orada İsmail'ece maceramız yatıyor. Onlara selam ver. Salli oku. Bari oku Vallahi Alem yok. Bir sana kaç cümle duaları yazmışık kitapta. Bari o kitap plan amel et. Küçücük bir şey yani. Önüne bak ya kitapına bak. Bara ara sıra bakarsan bir de kabeye bakar. Ne kadar? Sağına soluna bakma. Karısı var, kızı var. Efendim paşa açılanı var. Efendim, e, kalabalık yani izdiham o. Ona bakarsın Allah muhafaza gözün alır bir kadına, bir kıza, beğeneceğin olur. Genç bir kızın gözün değer. On Allah muhafaza zehirli bir hançer gibi oku yedin kalbine. Tavafta mısın, neredesin? Şimdi mı çekesin. İbadetimi tamamlayasın. E, gözün aldı bir kadına diye yani beğendiysen tabii bir şevet hasıl olsun. Allah muhafaza. Olur olur nefis bu yani. Tavafta nefis yok mu? Nefisi kapıda mı bırakıyoruz da giriyoruz Kabe'ye? O zaman gözünü mü Ya ben zaten buralarda da bakıyorum ara sıra sokakta. Ya mübarek orası sokak değil, haremi i şerif. Sokakta bakıyorsun tamam Allah affetsin, tevbe edersin. Sokakta bakıyorsun da Kabe'de günahlar 70 kat katlanıyor. Kabe, harem-i şerif. Mekan yasak, zaman yasak. Hep Allah'ın hürmetli yerleri. ...mubarek peygamberlerin kabirlerinin üzerinde tavaf diyorsun. Yani orada o tavaf... ...namaz gibisin. Namazda bir çıplak karı seyretmek ve hatta yüzüne bakıp şehvetlenmek... ...namazda nasıl? E aynı. Namaz gibi diyor sana. Namazdır diyor. Gibi demiyor. Namazdır. Biz bu de nasıl anlatacağız arkadaş bu tavaf şuurunu? Say, say daha uzun. Say daha uzun. Kaç kilometre? Safa'dan gidiyorsun, Merve'ye bir daha geliyorsun efendim böylece 7 saat yapıyorsun. Cık. Konuşmalar, görüşmeler, birbirine bakışmalar, su içmeler, az daha su böreği açacaklar orada bir serecekler kenara yiyecekler. Yahu saidediz. İbadet bu ibadet. Bunu bitir ondan sonra su iç. Ha ölüyorsan ayrı tıkan olsun nefesin kesildi falan ha ben tamam. Şekerin düşer. Hani ölümcül bir şeydir şeker düşmesi. Han adama bir meyve suyu veriler, sıvı veriler. Ya bir şey yok, iki de bir içiyor, iki de şey. Ya arkadaş buraya yazdık yerle Mesirya'ya gelmedik. Say başlar, huzur üzere bitene kadar dua yapılır, ibadet yapılır, zikir yapılır. Birbirilen bu konuşmalar bir ciddiyetsizlik görseniz, Bir halilik, bir ya işte bütün bunlar ihlatsızlıktan. ...yapılan işi sırf Allah için yapmamaktan oluyor. Şuursuzluktan oluyor. Gevşeklikten oluyor. Allah'ım ya Rabbi. Allah rezil eder mı ya. Hele bir de... ...o tavafı sahi desinler, görsünler, işitsinler diye... ...yapıyorsan bir de benim çekelim, atalım... ...o duysun, bu duysun, derdin buysa... ...rezil etti allah Teala sen ahirette, perişan olacaksın. Evet, ee, yine burada... Bu hadis-i şerifte aynı manada. Muaz ibn-i Cebelin radıyallahu teala Hazretleri Ar-Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivat edilir. Kâle dedi. E, buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ min abdin herhangi bir kul e, yoktur ki yakumu duruyor dünya dünyada. Yani bulunuyor. Nerede bulunuyor? Makâmet süm'atın işitme noktasında ve riyayn. Millet işitsin ve görsün diye işittirme ve gösterme noktasında duruyor. Yani efendim insanlar beni duysunlar, beğensinler, görsünler diye. Hazırlık yapmış, plan yapmış işte. Ona göre de uyguluyor onu. İşte insanlar da duyuyorlar, beğeniyorlar falan. Böyle bir kul yoktur. İlla varsa semme'a işittirecek kim Allah allah Teala, kimi bir onu. Yani onun ne rezil adam olduğunu, ikhlassız olduğunu, gizli şirk içinde olduğunu, allah Teala Teala'ya ortak koştuğunu, insanların rızasını hedeflediğini, Allahu Teala'nın rızasını istemediğini duyuracak Allah. Alaruzil <gülüyor> halaykı bütün mahlukatın Başlar üzerinde yani önlerinde, huzurlarında yevmel kıyamet. Kıyamet gününde Allah onu teşhir edecek. Van ibn Abbas'ın radıyallahu Abbas buyurdu. Yani bu mevkuhtur Çünkü Resulullah buyurdu demiyor ama bunu kafasından söyleyemeyeceğinden dolayı <Sessizlik> hadis-i şerif olduğu kesin olmuş oluyor böylece. Çünkü ahiretle ilgili şeyleri İbn Abbas gaybı bilemez. Allah ona vahiy gelmiyor İbn Abbas'a. Onun için ahiretle ilgili bir şey dediyse İbn Abbas Hazretleri bu tabii ne oluyor? Beladan oluyor. Yani Resulullah'tan duymadan diyemeyeceği olmuş oluyor. Onun için hadisçiler, muhaddisler bunu hadis olarak itibar ediyor. Kale <Sessizlik> <gülüyor> <hayal -i şerifi> buyurdu. Men er kim e, raa gösteriş yaparsa bir şey bir şeyle fit dünya dünyada neden mi ameli amellerinden bir şeyi dünyada gösteriş için efendim icraata sokarsa vekele vekele bırakır ısmarlar. Kimi hu onu kim Allah Allah-u Niye ısmarlar onu? İleyhi e, o şeye. Yevmel kıyamet Kıyamet gününde onu kendine yani. İleyhi kendine. Ben öyle tabi anlıyorum. Bakayım ne değer ki bir şey var ise başka bir mana ben size söyleyeyim. Evet. Ha, amele diyor. Yani ilahi amele gidiyormuş. Men her kim raa gösteriş yaparsa bir şeyin bir şey dünya dünyada mı ameli? Amelinden bir şeyi e, dünyada gösteriş için eee icraata koyarsa vekele ısmarlar hu onu kim Allah Allah'a ilahi o amele. Yönel kıyamet kıyamet günü o amelin ortaya getirir ve kâle buyurur. Unzur, unzur bak bakayım der o adama, hel yugni fayda verecek mi e, bu amel? Yani savuşturabilecek mi? ankesenden senden? Neyi şey en bir şey? Bak şimdi Allah'ın azabı sana yöneldi. Gösteriş yaptığın için, millet desin beğensin yaptığın için. Şimdi senin başına cehennemde azap geliyor. Bak bakalım şimdi sen bu kadar namaz kıldın, 80 kere atacak gittin, bilmem şu kadar trilyon cevap verdin hava kurumuna, civa kurumuna. Ondan sonra derdin neydi? Gösteriş idi. Şimdi bak bakalım senin bu amelin senden şeycik kurtarabilecek mi veya sana şeycik menfaat temin edebilecek Edemeyecek. E nereye gitti bu amel? Boşuna. Yazık değil mi? Hem paran gitti, hem vaktin gitti, hem amelin gitti. Ahirette sevap beklediğin, umudun gitti, beklentin gitti. Telafisi de yok. Dünyada 40 defa zarar ettik. Aa, bak telafi ediyoruz. Kaç tane şey batırdım, çaldırdım. Başıma gelmeyen kalmadı. Ne? Yaşıyoruz. Telafisi olabiliyor. Başka yerden kazanabiliyoruz bir şeydir. Ahiret işleri böyle değildir. Onun için mutlaka ihlas. varu ruverivat onluhanebühü reyrette radıyallahu anh. E Rere Hazretleri'nden Kale o dedi ki Semi'tü ben işittim kimi Resulallah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yakulü buyururken Men her kim tezeyyene Süslenmeye çalışırsa Bir ameli ile ahiret Ahiret işiyle Mesela, Namaz ahiret işi Oruç ahiret işi Tavaf ahiret işi Umre hac ahiret işi Zekat ahiret işi yani, Amel ahiret için Ahirete sevap için bekliyoruz Yapıyoruz Allah'ımızın rızası Temin için Peki ahiret işiyle süslendi Ne demek süslendi? Yani onu ziynet gibi takınmak istedi. Yani yaptı onu. Güzel yapmaya çalıştı. Becermeye çalıştı işte insanlar. Ama ve ve halbuki o la yürüydü istemiyor. Ha ahiret niyeti yok. Bütün çabası namazı çok güzel kılıyor böyle. Aa yarım saat ayakta durdu falan. Bir saat kılıyor teheccüd. Millet de baktı. Allah Allah tesbih namazı mı kılıyor acaba? Amma da uzun kılıyor. Mübarek kaç yüz okudu falan. Hafız olduğu için okuyabiliyor tabii maşallah falan. Böyle O da bir böyle bir e, zor, kendini iyi bir zorlamış yani ahiret işi yapıyor göğe ama bütün millet yani e, onun o çabasını e, hayretle ve şaşkınlıkla ve beğeniyle izledi yani maşallah falan ama ve, ve o adam la yürüdü istemiyor ahiret işini ve la bu talep etmiyor ha ahireti ben Allah'ın rızasını kazanayım sevabını kazanayım kabir azabından kurtulayım bu namaz kabrimde nur olsun, amelim enis ve yoldaş olsun, mahşerde refik olsun, önümde nur olsun, sıratta beni geçirecek rehber olsun falan. Yok ya, mizanda cevap tarafına konusun, işte mı ağır getirsin, teskile olsun falan. Hiç böyle bir adamın düşüncesi yok. Sırf millet ne demiş? Lüine. Bu adam lanet olunmuştur. semavat. Göklerde de lanet olmuştur ve ardı yerlerde de lanet olmuştur. Yani yeryüzündeki böceklere kadar hepsi Allah sana lanet etsin. Allah senin belanı versin. Allah seni rahmetinden ırak etsin diye beddua ediyor. Böceklere kadar insanlar, cinler, melekler, felekler göklerde ne kadar melek var artık sayısını ancak Allah bilirim diyor. Biz sayı veremiyoruz. Bütün melekler diyorlar ki Ya Rabbi bu göstereceğim adamı rahmetinden uzak et. Cennetinden mahrumet, et, cehennemine nasip et. Melun olduktan sonra çok tehlikeli arkadaşlar. Kimseyle niyetimiz kimsenin görmesi, beğenmesi olmaz. Derdimiz Allah rızası olsun. Ya Rabbi bu ihlası kazanmadan bizi öldürme ya Rabbi. Ya Rabbi bize her işimizde ihlas nasip et. Ya Rabbi, bizi bize insanların varlığını, yokluğunu müsavi getir ya Rabbi. Diyet desinler demez. Met etmişler, ten tenkit etmişler. Hiçbir şey değiştirme bize ya Rabbi'l-Alim. Allah'ım Allah. <gülüyor> radıyallahu anh Allah'tan vaat ediyor kâle dedi kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu men herkim dünya dünyayı talebe derse neyle bir amelle ahiret ahiret işiyle yani ahiret işi yapıyor ama derdi dünya namaz kılıyor namazdan maksadı hocanın kızını almak hocayı kandırmak yani ben namaz kılıyorum biri yaptı böyle bana yani bizim bizim bir yakınımızı almak için <gülüyor> kaç ay birinci hafta kıldı Halbuki namaz ve yok. <gülüyor> Sonra çıktı meydana tabi. Biz de tövbe etmiş zannettik falan. Sonra çıktı meydana ama işten geçti. E şimdi Allah ıslah etsin ne diyelim. Hidat etsin de. Adam birinci safta kıldı kaç ay ya. Ben de şaşırdım. Maşallah diyordum mübarek. Ne dönüş yapmış falan. Meğer bizim kızı alacak yani bizim yakınımızdan birini. Benim kızımı değil de yani. Misal veriyorum. Ama başıma geldi. Dünya işini ahiret ameli yapıyor. Yani birinci saftan namaz kılıyor. Herkesten önce geliyor falan. Derdi ne dünya? Yani kız almak. Derdi ne ortak bulmak. Derdi ne borç almak. E bu nedir arkadaş ya? Haç'a gidiyor işte orada. Grup yapalım. Grubun içinde birkaç insana iş bağlarım. Hep zenginlerle gidiyoruz zaten. Ondan, o da benden bu harik adam desin. Hacı arkadaş olur. O arada ona biraz para alırım. iş yaparım falan. Bu. Ahiret işiyle dünya talebe Derse bir adam Tüm ise ama Kitap yazıyor Allah için Hayır şey. E kitabı parayla sat. E on bin tane kitabı nasıl bedava dağıtacak Bir kişiye iki kişiye Fakire hediye verebilirsin E kitap basılmazsa Niye yaradı niye yazdın O kitabı yazmanın parası değildir Yazmanın parası on lira mı On beş lira mı On beş TL mi yani Kitabı yazmanın parası değil o Kitabın sayfası var Kağıdı var Cildi var Çalışanı var Dağıtanı var Postası var <gülüyor> 10 TL 15 TL yani Bu nedir yani Bu kitap tabii ki Allah rızası için yazılır Bunu sen parayla satacaksın Kur'an Kur satılıyor mu satılmaz e, Satılıyor bütün piyasada Kur'an Niye satılıyor ama kağıt parası o Ya Kur'an'ı Allah'ın kelamını mı satıyor adam yani Diyanet de basıyor satıyor Ne yapacağız şimdi o zaman Diyanet herkese medeva da <gülüyor> yapabilir? Devlet bütçesi olduğu halde Diyanet de satıyor. E satmak durumundadır yani. Çünkü o kağıt parası yani. Şimdi yanlış anlama. Yanlış yanlış yorumlar yapma. Adam nali şerif satıyor. E nali şerif satıyor sana. Nali şerif deriden. Altı köseleden. Bunun dikişi var. Bunun uğraşanı var. Derinin fiyatı belli. Bilmem ne. Kutusu var. Kapağı var. Bilmem nesi var. Herkese nasıl bedava atacak adam onu? E kaç lira bu? 100 lira. 120 lira. E, 120 lira zaten ayakkabı parası. Ya burada fahiş bir şey var mı? Yok. E şimdi bunu ahiret işiyle dünyayı talep etti. Ne alakası var? Bu bunun zaten kendi maliyet, imalat parasıdır. Birkaç kuruş kar olursa orada 50 kişi çalışır. Adamın maaş nereden çıkacak yani? Karsız yapsa her şey. 50 kişi, 100 kişi çalıştırıyor adam orada. Dükkan açmış, kurmuş vergisini sen veriyorsun? Elektriğini sen veriyorsun? Suyunu sen veriyorsun? Doğalgazını sen veriyorsun? Ayda 10 bin lira, 20 bin lira. E, Retük parasını sen mi veriyorsun? 24 bin bilmem ne dolar. Belki de. 100 bin lira ayda bilmem retuk payı bilmem ne payı bilmem ne payı. Sen mi veriyorsun? Efendim nerede kuburacak bu adam bunu? Çalacak mı? Oysa <gülüyor> diyor ki bunlar niye kitap satıyor? Bunlar niye efendim bilmem çörek otu satıyor? E ne yapacak adam çörek otu satmayacak sana? Ondan sonra yardım mı toplayacak dernekten? Dernekle ne alakası var televizyon? Televizyona yardım toplanır mı? Zekat mı bu? <gülüyor> o zaman... Ne yapacak adam ticaret yapacak. Ticaret yapar. Allah ticaretlerini helal etsin, mübarek etsin. Ya ben dua ettim sabah ki Kabe'de ya. Lale gülefe münşte televizyondur, radyodur, dergidir. Allah işlerini rast getirsin. Neden? E çünkü bu kadar insan ekmek yiyor, hizmet ulaşıyor. E basılmazsa kitap sana gelmeyecek. Bak dünyanın bir ucundan adam diyor ki şu kitaba nasıl ulaşabilirim? Adam ilim yapacak orada Allah'ın ismini zikredecek. Nasıl yapacağız? Nasıl gidecek o kitap oraya? Yani onun için bunları birbirine karıştırmayalım. Burada bir mal var. Bir malzeme var, bir meta var. Bu satılır. Bir mal karşılığında olursa bu satıştır. Bunun ahiret ameliyle alakası yok. Anladın <gülüyor> Halk tipi bile Kur'an pazarlıyor. Görmüyor musun? <gülüyor> Sabaha kadar akşama kadar Kur'an'a hakaret ediyorlar. Şerata sünnete akaret ediyorlar. eli sünnete akaret ediyorlar. Her türlü militanlığı yapıyorlar ondan sonra tefsir diyor bilme. ere eve lazım diyor. Atatürk yazırmış e diyor bu tefsiri diyor falan. Doğru da diyor yani elmalı tefsiri falan. Adam döküyor. E şimdi Onlar bile Kur'an şey diyor. Ne yaptın yani şimdi biz onlara sen niye Kur'an pazarlıyorsun diye der miyiz? Demeyiz. Keşke elmalı tefsiri dağıtsınlar yani. Paraları varsa bedava dağıtsınlar. Bizim gibi paraları yoksa o zaman şey yaparlar. Böyle pazarlama yaparlar. Güzeldir. Biz dedik mi şimdi kalktiği yanlış yapıyor. Demedik. Öbür sattıklarına demiyorum ha. Çok acayip şeyler satıyorlar tabii. Millete ana avrat söven kitaplar var. Onları demiyorum ben. Ama Kur'an diyor. E ben şimdi demem ki sen sabah kadar Kur'an'a hakaret eden adamlar konuşma yapıyor orada. Sen şimdi Kur'an diye. Olsun fayda faydadır ne yapalım. Fayda faydadır Kur'an'ın meal veriyor. Versin yani ne yapacaksın? Elmalı yanlış yazmadı. Hani hiç olmaz. İslam verseydi yapmayın derdik mesela. Hani elmalı diyor doğru diyor mesela. E şimdi burada, e sen kendin de burada Kur'an satıyorsun, pazarlıyorsun, tefsir pazarlıyorsun. Ahmet Yesevi'nin diyorsun hayatı. Mübarek Ahmet Yesevi diyor mesela. Ahmet Yesevi'nin kitabını pazarlıyor. Hazretleri. E ne var şimdi bunda? Doğru yazmışsalar içine, ilim doğruysa tamam doğrudur, fayda faydadır. Fayda faydadır bak. Biz bu mantıkta bir adamız. Sen ne konuşuyorsun? Sen ne konuşuyorsun? Adam karşılığında bir şey veriyorsa... Burada bir mal satılıyorsa bu ahiret işine dünya işine girmez ki bu mal her zaman için karşılığı paradır. Çünkü kimse kimseye bedava dağıtacak güçte de değil. Kafanı çalıştır. Cahillik yapma. Şimdi ben talep et dünya. Kim dünyayı talep ederse bir amelli ahire, ahiret işiyle. Burayı doğru anlayalım şimdi. Ahiret işi nedir? Namaz kılıyor. Ön safta kılıyor. Millete kendini gösteriyor. Sonra ne cümle? Gidip adamdan borç almak için namazı kılıyor bütün millet bunu musalli görüyor ondan sonra gidiyor adamı kızını istiyor ondan sonra kızını aldıktan sonra ne namaz ne yap<td>er? E sen şimdi namaz Allah için kılınacak. Ömrüye gidiyor. Hacca gidiyor. E yardım yapıyor diye gösteriyor bilmem. Peşinden ne yapacak? Kaşıkla verecek demek kepçeyle alacak. Allah için yapılacak işler ya namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, sekat gibi, fitre gibi, fidiye gibi. Ya bunlar sırf Allah için yapılması lazım. Mesela Onunla derdi ne? Dünyalık istemek. Ne olur bu adamın hali? Yarın ahirette. Tüm ise silinecek. Vecu yüzü. Ne demek yüzü silinecek? Yarın ahirete çıkacak. Kaşının yeri belli değil. Gözünün yeri belli değil. Burnunun yeri belli değil. Kulağı yok. Dümdüz böyle bir şey. Millet başı Allah Allah. Adam gibi yürüyor ama suratı hırkat garibesi bir şey yani. Yüzünün nişanları silinecek. Tabi bir manası da şu var e, Evvelce meşhurluğu Bütün kulakları doldurmuşken Şöhreti alemi sarmış iken e, Unutulacak Mühmel bırakılacak Yani ahirette kimse onu adam yere koymayacak Bu manada olabilir Yüzü silinecek yani itibarı sıfır olacak Manası da gelebilir ama e, ilk manaya göre Yüzünün e, nişanları e, Çünkü ahiretteki işler ekseri Surata vurur Vücuda vurur fizikidir yani ahirette Yananın da karalığı siyahlığı vuruyor ya yüzüne mesela Onun için bu daha uygundur Yüzünün bütün nişanları silinecek Ve muhika Zaten öyle olsun ki muhikada geliyor Muhika mahvolunacak zikruhu Anılması yad edilişi Herkes dünyada ne cömert adamdı Ne güzel Kur'an okuyordu sabah kadar kılıyordu Şöyle mübarekti takvaydı falan diyordu Zikri demek yani şanı demek Şanı şerefi mahvedilir Ya işte ismi itibarı sıfır edilir o zaman gerisi ne oldu? Yüzünün bütün nisanları silinecek. Dümdüz edilecek. İkinci de ne geldi? Şanı ve itibarı sıfır edilecek. Ve üst bite ispat edilecek. Yani yazılacak. İsmu, ismi nerede? Finnar. Adı da cehennemlikler listesine kaydedilecek. Allah'ım cümlemizi bu belalara düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Bir sonraki hadis-i şerif çok önemli hadis-i şerifler var. Bir önümüzdeki dersteki hadis-i şerifleri sakın kaçırmayın pazartesi. Ahır zamanda nasıl insanların çıkacağını o güzel Kur'an okuyan hafız ve hocaların cehennemin hangi dibindeki makamı boylayacağını ne hadisler ne hadisler gelecek yarın yani bir sonraki derste yarın ahirette bu hacı hoca takımının özellikle güzel Kur'an okumak kıraat mı rahat yapanların başına gelecek belalarla ilgili gösteriş yapmaları halinde tabi Allah cümlemizi muhafaza eylesin bu hadis şerifleri de okumayı, ibret almayı, düşünmeyi, tefekkür etmeyi, vazgeçmeyi, tevbe etmeyi, riyadan vazgeçmeyi, ihlasa dönmeyi ve ihlası elde etmeyi cümlemize müesser eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aliyah sahbüselleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.